Modern sabahlar başlıyor. Efendim, Good Morning diyerek başlıyor. Good Morning, kafası Styla. <gülüyor> evet, Styla. E biliyorsunuz her hafta olduğu gibi. Ee, i̇lk saatimizi style'a kafası e, style'a geçiriyorum. Style'a kafası sonra... alçı, alçı kafası yapacağız. Yani dün ee... çok rahatsız olanlar olmuş. Evet olmuş ya onları e, Onları bir için... kenara atacak olursak bugün de daha ne kadar kişiyi rahatsız edebiliriz diye mi düşüneceğiz? Hayır onları üzmemek için ilk sekansımızda style'a sekans. kafası alçıya gireceğiz. Evet alçı kafası style'a ondan sonra ee... serbest kafası style'a. Alçı kafası ile yapacağız style'a olarak. Bütün gündeme öyle bakacağız. Ondan sonra serbest. <gülüyor> serbest kafası Tayland. Ondan sonra Avrupa kafası, ee, kafası falan filan. Evet bugün yine Avrupalar, Mavrupalar yine Avrupa'yı ayakta getireceğiz. 24 saatte unutacağız. Yapacağız. Hepsini unutacaksınız unutacağız. zaten. Dışarıda yelli bir hava var. Yelli ee, hava mı? E yani rüzgarlı mahane kullandım. Tamam doğru ee, kullandın e, o yani zaman. Biliyorsunuz ki yelli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Ha, doğru. Yani değil mi? Peki hem yağmur yağar da hem biraz da yele serse ne olacak? Yele serse yanarız ki hem de nasıl? Kuytuda uykulu değil mi o zaman? Kuy, kuytuda uyku, uyuklama kafası style. Çok güzel style'ymış ya. Bahir, e, Efendim canım. dün bahsettik. Senin adına biraz üzüldüm. Bugün gazetelerde Benim var. Benim adıma üzüldük. Oktay'ın adına biraz sevindik. Yok yok ben niye sevindim ya? Yok. Senin adına birazcık üzüldüm. E, çünkü dün e, senin... E, Erkekte çıta olarak belirlediğin Saadettin Değil Saran'dan evet bahsetmiştik. Ya, çıta. Ee, Erkekte çıta. Çıta derken sıkı sıkı yani daktil, Hem daktil kafası style hem vücut. Alçı kafası alçı style, style alçı of, gibi yani böyle. Yani of evet. Ee, Saadettin Saran ee, dün... Türk Emniyet Teşkilatı yetimleri Eğitim Vakfı yararına düzenlenen geleneksel polis balosuna yeni sevgilisi Emek Hanım'la katılmış. Evet. Bugün boy boy fotoğrafı var Fahir. Ben de gördüm Emek Külür maşallah diyorum maşallah. Yani... Saadettin Saran'a diyorsun değil mi sen? Ya, tabii canım Emek Hanımla. ne diyeyim Emek Niye Hanım. Ya, yani ya Saadettin Saran ki yıllar geçtikçe adeta bir şey gibi ne derler ona. Ve Saadettin Saran parantez içi 48 olduğunu da unutmayalım yani. Kim 48 diyebilir ki o adama? Kim diyebilir? Ben, Kim ne diyebilir? Ben bütün içini dök diye e, susuyorum. Suskun Okta'yı steyle yani. Evet. yani. <gülüyor> Valla e, gördükçe e, neşeleniyorum, e, Bir umut ışığı benim içe Saadettin Saran teşekkürler lütfen. Ya şöyle ne kadar güzel ya ben... E, yani, yani, o da radyocu bir görsünün. O da radyocu, eski radyocu. E, o da evet eski radyocu, yani, radyocu değil radyo hala sahibi radyocu. Düşün. Radyocu da... <gülüyor> Ee, sahip olarak. Sahip olarak. Ama yani mutlu oluyorum. Şöyle bak şöyle yazılmış kendileri hakkında. Ee, ünlü iş adamı e, Saadettin Saran, e, Sibel Can'ın Lale Devri şarkısını okuduğu sırada... Esnada. ...çok güzel okuduğunu <gülüyor> hepimiz biliyoruz Lale Devri'ni. İstersen küçük bir örnek hemen şey yapalım. Ee, ben şöyle arşivim... Biliyorsun Türkiye'nin en geniş arşivi... Aa, Can, maalesef. Maalesef. Adele'e bak. Adele okumuş olabilir Adel, Lale Devrini. Adelden var. Adel var var. Adelden Lale Devri ama. Into deep, yok. La, la le la, Yok yok. Yok, yok. Adelden de. Yok. Tamam onlar, onu şey yapalım. Onlar da okumadıysa kimse okumamıştır. Şimdi Adele okumadıysa kimse yani. okumamıştır. Sibel Can'ın Lale Devri şarkısını okuduğu sırada gözlerini diş hekimi sevgilisinden ayırmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hayattaki duruşunuz diş hekimi lale ha. devri ama, ama onu söyleyin ben de şu an mesela gözümü senden alamıyorum alamam. lale devri okundu mu huysuzlandım style'a şu anda bir rahatsız oldum style. ne kafası, kafası style'a ya evet. vallahi style'a ya ya öyle bir şey işte. Hadi mutluluklar diliyoruz kendilerine. Öyle evet, başlıyorum. Yani Hülya Avşar'ı unutturan kadın emek hanımı olarak bugün tarihteki yerini aldıysa diş hekimi olarak Stayla. E, onların hepsinin bir şey vardır. E, bir kaidesi vardır diyoruz. Her gün bir haber e, köşesinde James Bond e, var yine konumuzda. Ay nasıl sinirlendim. Ben kapalı çarşının üstünü altına üstüne getirdiler yani resmen. Ho bey San Francisco kafası Stayla. Ya öyle Stayla. <gülüyor> Valla motosikletli kovalamaca sahnesi olmuş dün de Evet ya çatıda motosikletli kovalama mı olur? İncecik yerde düştüler kırdılar canım kiremitleri Bilmem kaç yıllık kiremit midir bilmiyorum ama Sinirlendim ben oturduğum yerde seyrederken Yani kapalı çarşıda Çünkü da her şey dedim. eski mi ya? Motosiklet e, biraz öyle olmasın e, kiremitleri mı? Kiremitleri bari bakımını yapsınlar sene der sen değiştirsinler ya Ya Oktay güzelliği orada değil mi? 500 yıllık kiremit kullanıyoruz Olur mu akar dam akar Damakar, bizimkisi bakar. Evet. Artık o devirler bitti diyor Rockwey. Ee, bitti diyor de mi ya? Damakar, e, bizimkisi bakar e, e, kafası style'a bitti. Yepyeni bir Tayla. Tabii yepyeni style'a e, Daniel Craig'inki olmak üzere iki dublör görev almış. Ama hiç valla işte hiç alakaları yok. Hiç, hiç mi benzemez adamlar? Çünkü Daniel Craig de biliyorsun Esprisi... benim için başka bir çatadır. Esprisini kaybetti bence James Bond ya. İlk gün çünkü daha cam kırarak başladılar ya dükkana, dükkana motorla girerek e, bir James Bond style'e kafası yaptılar ya. Evet çok ayıptı. Bir, bir şey oldu ya böyle bir tamam bu, bugün mesela bir o şey yok. Oktay sinirlendiği zaman biliyorsunuz sevgilinizler böyle şey Konuşamıyorum. oluyor. Şey, <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Oo, Konuşamıyorum. San Francisco kafası style'e herkese bulaştı. Konuşamıyorum. Al sana. Al al al. Al bir yudum daha iç. Hakiki San Francisco şuruplarımız Cana can katar. E, Aşkı Fefnu'da e, kendisini ilgiyle takip ettiğimiz, gerçi sonra muhteşem yüzyılda da e, daha da Valide Sultan diye bilinen e, Nebahat Çehre. Ah Nebahat Çehre, e, Nebahat Çehre. Modern sabahlar deyince akla gelen isim, i̇sim Nebahat Çehre. Ne, ne oldu Nebahat Çehre? Nebahat Çehre açıklama yapmış. Son senem bırakıyorum arkadaşlar Son senem demiş. derken? Bu hal çok şey bir açıklamaya tedirgin edici bir aslında. Yani son selam derken mesleki anlamda Mesleki canım. mesleki tabii, tabii. anlamda olursa tabii ki o zaman biz de eee daha erken yeme şansına sahibiz çünkü mesleki anlamda. Daha dur daha dur yolculuk yani Lütfen öyle. yani e, lütfen bir saniye bakar mısınız Vali Hanım bir saniye bakar mısınız lütfen? 7 e, senede durmaksızın çalışıyorum demiş. Geliyorum gidiyorum. Viyana'lara gidiyorum sabah demiş gidiyorum demiş akşam dönüyorum demiş alışverişe Londra'ya gidiyorum alışverişe Londra'ya Londra'ya gidiyorum. gidiyorum demiş sabah İstanbul'un yağmurunu Paris. yiyorum Akşama akşam gidiyorum. Paris'te akşam yemeği yiyoruz sonra geliriz hadi kalk hop Viyana sabahında güneşli sabah e cildim kurudu demiş, demiş ya cildi mahvolda haşır usşur demiş ya bunların üstüne demiş bir de çamçuruyorum demiş alsana ben ben daha ne yapayım ben şunu Şeyde şu açıklamalardan sonra şu dikkatimi çekti bu anlattıkların hepsi aşkım memnun oldu. Aa, öyle olur mu? Aşkı Hem aşkım beş numbeş numda oldu. Hem muhteşem yüzüyle çok sinirlendirdiler yüzyılda, o kadını. Orada da çamuruyor mu? Sinirden. sinirden çekiyor. Gayri ihtiyarı çekiyor. E ne ba çerili seslendiren kişi ne yapacak şimdi ya? Çevre lütfen yani onu da düşünerek bir açıklama yapın. Onlar çünkü yani... benim bildiğim kadarıyla araba taksisine girdiler güvenerek. E tabi hep aynı kişi seslendirdiği için bütün Türkiye olarak biz onun sesini Nebahçe'nin sesini o zannediyoruz. Bir öyle biliyoruz daha doğrusu. Ya Şimdi o da mı işsiz kalacak? O da Kusura bakmasın işte madem öyle kendine böyle daha az koşturan birini seçeceksin seslendireyim diye. Mesela ben seçecek olsam kimi seslendireyim diye şöyle bir bakıyorum da. Oho seslendireceğim o kadar çok adam var ki hangi birini? Saadettin Saran Fahir Mesela. seslendireceğin kişi belli Hayır. ama özel hayatında olacak o da bir yere kadar olur. Yemin ediyorum çok uygun fiyata seslendiririm Saadettin Saran'ı çok uygun fiyata çok cüz'i bir karşılıkta. Gönül borcundan dolayı ben anlamadım sorgulamakta istemiyorum rahatsız yani, olacağım lütfen, diye. Hayır. Lütfen estağfurullah estağfurullah. Evet şöyle hızlıca bakalım buyurun dür, sizin dür de söyleyecekleriniz ya. var. Bizim de benim de söyleyeceklerim var senin de söyleyeceklerim var ve tabii ki emigrantın da söyleyecekleri var. Bir bak şöyle şu, çok güzel söylüyor bu kızcağız ya. Emigrant kafası diyorsun. Emigrant kafası sız Dur bir saniye ne oldu Oktay ay, Demirci? Kopya koyun oyalı vardı ya. Ay, ilk klon ay deme deme. Vallahi, Vallahi deme. Vallahi, akciğer enfeksiyondan. Oktay. Lanaykent. Geriye kuzusu bahar kalmış. Hayır. Hmm. Yani yemeyiz de. Yani. Metafor olarak öperiz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ondan sonra hep aynı oktay. Evet ya aynı galiba. Bir saniye bakayım. Bir dakika dur. Bak, evet evet. Ama bazen <gülüyor> o farklı galiba bak. Orayı ben yiyorum. <gülüyor> yok yok abi bunu söylemiyor diğerlerinde. <gülüyor> <gülüyor> en son şey Sevar Tatar'ın. <gülüyor> en, en son en başta söylemem gereken şey, en sonda söylüyorum. Benim de hatam bu Oktay. Yani ya Lost'un yönetmenini kaybettiler. Kaybettiler. Kaybettiler. Nasıl kaybettiler? Ülkemize gelmişti şey mi? Kayıp mı şu anda? Hmm. Bursa'da çekilen bir filme danışmanlık yapmak için Atatürk Havalimanı'na gelen Bobby Road kendisini karşılayacak ekip gecikince beklemeye başladı bekledi bekledi bekledi bekledi bekledi fakat fakat o da ne kimse gelmemişti e, sevgili Bobby'yi almaya fakat o da ne yan tarafta başka bir iş için bekleyen e, şey muhabirleri foto muhabirleri onu fark ederek aha anda da Bobby lan bu diyerek birbirlerini dürütmeye başladılar. Vay be foto muhabirimize bak helal vallahi, olsun ya. Vallahi öyle. Görünce tanım tanımışlar mı? Görünce tanımışlar almışlar bunu götürmüşler ya. Ondan ondan söylecimi nereye götür bir dakika anons anons yaptırmışlar falan filan hiç hiç kimse çıkmamış bu birota almaya ee, bunun üzerine almışlar bunu götürmüşler burada otel'e motele yerleştirmişler biraz yemek yedirmişler biraz iyi iyi cebine biraz üç, sonuçta beş, misafir bir para... abi misafir abi iyi ayar sonuçta Aa, misafir alacağız. parası olur parası olmaz bir şey olur bir şeye ihtiyacı olur söyleyemez çekinir. söyleyemez bak ne güzel söyledin söyleyemez değil sonuçta mi? yabancı yabancı dış dış bir devletiz onun için Tabii yani el ya el. sonuçta biz eliz el, yani. el. E, Eliz doğru söylüyorsun Hayır, Teşekkür Yabancı ediyorum. Yabancı bir... E ne olmuş? Sonra bakımını falan yapmışız güzel. Güzel bakımını güzel bir giydirmişiz. Bunu bir, güzel bir yıkamışız. <gülüyor> sonra da ilk uçakla gönder. Yok canım ondan sonra işte bulmuşlar, bulmuşlar falan filan. 19 Nisan Perşembe günü saat 10'da... E, ...Orhan Gazi Parkı'nda kurulacak... ...mini film setinde basın mensuplarını filmden bir kale su, kale, su, kale dediğim kare aslında filmden bir kare sunarak Alina hakkında bilgiler verecek Alina diye bir e, filmden bahsediyoruz. Ne kadar güzel. Hadi bakalım. İyi bakalım. Tebrik ediyoruz kendisine. E, bu arada dün e, bir haber vermiştim ben. Bu, bu yalancı Yalandı. duruma evet, düştüm ya. resmen. Evet, söyle. Resmen yalancı durumuna düştüm çünkü yalan söyledim de yalancı durumuna düştüm. Yani sanki e, yalancının durumu şartlarımıza yapıyoruz? Şartlar yoksa... o noktaya getirdiği gibi bir şey yok. Yalan söylemişim ama yalan ...söylediğimden haberim yoktu. Ben dün ne dedim? Bugün ne dedim, genç kardeşlerimizin dedim... ...heyecanlı bir günü dedim. Neden dedim? Neden dedim? Neden, bunu? neden dedim? Neden Çünkü açıklanıyor falan filan. Açıklanıyor falan. dedim. YGS sonuçları bugün açıklanıyor dedim. Herkese dedim, başarılar diyoruz Biz dedi. de Hatta internete hep... girmeme kararı aldık dün Sırf evet. bu yüzden internete girmedik dün Çünkü bir yığılma genç olmasın. Genç arkadaşlarımız rahat rahat girsinler diye. Yığılma olmasın diye. Yüz binlerce öğrenci... Bugün e... senin sözüne inanarak... ...inanarak dün girmişler... ...refresh, refresh, <gülüyor> refresh, refresh... <gülüyor> Sonuç yok. Sonuç maalesef. Yok. Ne zaman? Maalesef YGS sonuçları açıklanmadı dün. Ee, yetkililer 17.30 diyerek saat vermiş ama hangi gün olduğunu söylememişler. Yani bugün 17.30'da olabilir. 17:30 yarın... 17.30'da olabilir. Yarın 17.30'da olabilir. 11 Haziran saat 17.30'da olabilir. Bir 17.30 demişler. Bir 17.30'dur gün... gidiyor. Hangi gün? Cuma'ya belki demişler. Hangi gün hangi saat? Cuma'ya belki. <gülüyor> olmadı Cuma'ya. Yarın bir kurula girecekmiş. Ee, yarın kurula girdikten yarın sonra... Yarın ne kurulu olur? Ya? Bugün çarşamba, Perşem yarın, perşembe. yarın perşembe olduğuna göre... Perşem perşembe ise encümen var Encüman yarın. Encümen olabilir. Encümen'e mi sokacaklar ya KPSS'i? KPSS'de şey, ama artık YG'si encümene girmiyor. Aa yani artık yok artık. Ya, encümen'in de bir yere kadar yani. <gülüyor> yok artık Luke Skywalker. Yani hakikaten yani ben de Turgay Şeren'i döndürdüm. <gülüyor> Allah'tan Oktay Demir'ci var karşısında. Fahir Öncü'nün hmm. ya Ali Sami olsaydı. Vallahi Turgay Şeren kafası sıtayla oldum bir anda gittim geldim. 18 sene önceki olaylara değinerek program yapan Ama yani onda o, o kadar ben güzel söyleyen de çok uzun yıllar e, gözlemlemiş birisi olarak söylüyorum sadece onun değil etrafımı. Bu güzel söylemiştir Luxi Kaybol. Her dönem dönem Fahir e, o şeye girer. Videoya girer ve izler. İzler, nasıl, nerede bulgular, titizlikle, gizli. tekrar tekrar. Gizli gizli, kaçırdığın bir şey var mı diye. Biz bir kere daha başarılar diyelim de YGS sonuçlarını bekliyor kardeşlerimize. Yani öyle, öyle ya da böyle o, o, o, o sınav sonuçları açıklanacak. Açıklanacak, siz çalışmaya devam edin. Aynen, ilk günkü gibi hiçbir taviz vermeden aynı şekilde devam ediyoruz hocam, çok güzel. Valla Oktay seni de takdir ediyorum, tebrik ediyorum, imreniyorum, öykünüyorum, ileniyorum. Sana çok karışık hisler besliyorum. Fark ettim onu Fahir söylediğinde. Hoşuma da gitmedi değil. Ee, Türkiye'de ceviz ağacı kalmamış. Pardon da bizim yediğimiz cevizlerin nereden o zaman? İşte kalmamış. Ben geçen gün o zaman aldığım cevizi bana nasıl açıklayacaklar? Ya i̇şte zamanında veren ağacın cevizi Fahir o. Zamanında veren zamanında, ağacın cevizi diyor <gülüyor> Zamanında veren ağaç Taş. taşlanır diye bir şey var biliyorsun. Üretimde, tüketimde, dünyanın önde gelen kuryemişçiler arasında biliyorsun ülkemiz. Ha. Badem ve cevizde bu özelliğini maalesef kaybetmiş. Aa. Ee, tabii ithalat miktar bazında bademde 5 yılda 3 kart, cevizde ise 1.7 kart arttı ülkemizde. Hep dışarıdan geliyor. Dışarıdan, dışarıdan ihtiyacımızı karşılıyor. Neden biliyor musun? Ucuz ucuz getiriyorlar. Ucuz ucuz getiriyorlar biz de rahat rahat yiyelim diye. Ama aynı lezzetli. Yani ucuz tabii ucuz getirmiyorlar. Burada pahalı pahalı yapılıyor maalesef. Öyle de dinebilir. <Gülüyor> ülkemizde pahalıya geliyor. Yapılması, Evet. %26. Hazır yapılmışı var. Hazır yapılmışı var. Ceviz, badem ve ay. Ayçiçeği çekirdeğinde ithalatın lider ülkesi Amerika. Amerika'dan Bunlarda geliyor. da liderliğimizi kaybettik ya. Ben artık hiçbir... Ben, sen bugüne kadar herhangi bir Amerikalı ay çekirdeği çiğne, çitlerken gördün mü? Nereden bilecektir ya? Nereden bir bir hiç... film seyrederken o coşkuyu yaşattı mı? Hiç, hiç. Amerikalara gitmen ne Amerika ne Avrupa bir yerde bilmiyor ki. Hiç kimse bilmiyor. Kuş, ben... kuş yemi diye biliyor olur onu çekiliyor. Halbuki böyle ceviz yerken gördün mü böyle avucunda çatır çatır kırarken? Nereden bilecektir? Bu çaplomu tekniği vardır. Ya da taze ceviz çıktığında onun böyle güzel güzel yenme zamanı vardı. Simsiyah ellerini gösterere bak şu halime dediğini gördün mü? Kestane falan diye satan ha. bir adam gördüm hiç buz buzbağını? Ya, ya kabak, çekirdeği, yer fıstığı ne bilecekler? Ya, ne bilecek? Anca üreteyim satayım. Yoğurt, muğurt, hiç. Ya bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Ama onlardan alıyormuşuz. Bilmiyorlar da nasıl alıyoruz onu da bilmiyorum. Satıcı vallahi. bunlar demek ki. Kullanıcı değiller. Meyve veren ağaç sayısı 10 yılda 1.9 milyon adet artarken ağaç başına verim değişmedi. Ee, evet, ülkemizde. Tarım vatikalarımızı 2011... hemen şey yapalım. <gülüyor> e, Oktay Demirci. E, e, tarım, kafası tarım kafası sıtayla. Tarım kafası sıtayla da ciddi bir düşüş var cevizde özellikle ceviz yerken şey değerini bilerek yiyelim mi deriyor yoksa ne? herkes bir ceviz acımı diksin artık bir şekilde ne yapabiliriz ona bakacağız cevizde biraz şeyde bir böyle öyle kaprisli de bir bir şey diyebiliyorum ben ceviz olarak. miydi bu diktiğin zaman şey olan bütün bahçede başka bir şey izin vermeyen olmasına başka bahçe hiçbir şey izin vermez. Başkança ağaç diye geçer. Yok ve köklerini inci... salıyor her yere falan gibi. İncirdir o ceviz miydi? Vallah be. İncir. İncirdir <gülüyor> Bana var ya kulaklıktan geliyor ses. Kulaklıktan şey oldum. Artık gayipten sesler duyuyorum. Allahım yarabim. Bu... Gayip Ege Kayacan. Evet hoş geldiniz Gayip Ege Kayacan. Bizi anlatır mısınız biraz derdinizi? Ceviz ağacına yapılan bu haksızlık. Haksızlık, haksızlık, haksızlık da... değil mi ya vallahi daha ya. büyük bir sessizlik yaşayamayacak. Tutamadın kendini değil mi? Tutamadım geldim. Yoksa ben mutfağa geçiyordum <gülüyor> doğrudan ama baktığım yerinde. Baktaki bir incir haksızlık yapılıyor. Cevizi haksızlık yapılıyor. Hep böyle haksızlık ama oktayın kafası niye karıştı? Oktay kafası style. Kuru incirin içine biz ne koyup yeriz? Ne Cev koyup yeriz? Bak kuru incirin mi? Kuru incirin içine ne tıkıştırırız de yeriz. Kuru incirin içine... Biz ben mesela kuru kayısının içine de aynı şeyi tıkıştırırım. Bak, Biraz zorlama olur ama. Yemişlere tıkıştırılanlar evet. Eşki, ne eşki mi? Ne, eşki mi? Eşkili, eşkili, eşkili. ne bakıyoruz? Ee, kuru incirin içine ne konur? ya? Ne Badem mi? Badem mi konur? Badem çıkıyor mu? Hop şöyle şeker çıktı. <Gülüyor> Ceviz mi? Ceviz. ceviz. 25 puanla hop tur giriyorum. Ben. Zaman makinesini kullanarak mı geldi bu arkadaşımız? <gülüyor> bu arkadaşi geldiği yere hemen ben sizin şey yapacağım gerçekleştireceğim bu saati de böyle bir kekle kapatalım istiyorum. Ceviz kafasız Tayla. Ee, ceviz kafasız Tayla hepimiz. Bu ne? saat sona. Bu saat sonerdi Tayla kafası. Elim geri gitti vallahi kek e gitti geri gitti. Kek dedin mi Faiz? Kek de. <gülüyor> bu kızı mı çalayım?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 Modern Sabahlar. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.11 oldu saatimiz bu şahane çarşamba sabahında. Neler oluyor neler bitiyor dünyamız oluyor. bir bakalım. Evet gençler dünyaya hakim olan sizsiniz. E, öyleyiz kusura bakmayın. Dünyayı biz biliriz. Dünya bizden sorulur. Buyurun efendim soruyorum o zaman. Hı. Ne oluyor dünyada? Dünyamızda neler oluyor? Bundan sonra yurt dışından efendim ülkemize bir takım yollarla. Kaçak olmamak kaydıyla tabii ki. E, telefon soktunuz. E, çok güzel. Hani bunun vergisi demezler mi adama derler. E, bundan sonra yurt dışından cep telefonu getiren yolcudan 100 liralık harç alınacak. E, hayırlısı olsun. Ondan sonra e, toplam yıllık kazancı tüm gelirlerinden bunlara... ...kira... ...gayrimeşgulün var mesela... ...gayrimeşgulünü gayri tamam. kira, kiraya verdin... ...bu o, yeni tasarruf tedbirleri e, paketinden çıkan... ...88 da. bin liraya geçiyorsa... ...sene boyunca kazandığın para... ...geçer... ...diyeri geldiğinde... ...yeri, Yeri geliyor... E, ...yani evet... ...yaşanlar ki... E, ...kira geliri istisnasından... maalesef faydalanamayacaksınız. <gülüyor> Faiz sana bu konu... ...yani bu konuyu... ...cesaretle verdiğine göre... ...aklımıza gelen her soruyu sorabilir miyiz? Sor canım sor... Ha, ...ben yanadım yuttum vergiyi... Teşekkür ederim. Ee, şimdi mesela yurt dışından telefon getiriyoruz ya. Evet. <gülüyor> mesela, yurt dışından. O zaten mesela iki senede bir getirme hakkı var diye biliyorum ben. Nereden getir diyorsun şimdi oktay sen nereye gittin? Yani ben getirmedim de. İstersen ilerleyen e, bir e, Avrupa'da normal köşemizi e, şey yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok hayır ya Yani mesela gittin Bir yere gittin ya yere... Japonya'ya gittin Avrupa, Japonya'da yani. da velev ki Telefon evet. ucuz Evet Bir yerden buldun Evet buldum Ondan sonra geldin Zaten sen onu Önce sana sorarlar Nereden buldun diye <gülüyor> Nereden buldun Tamam sordun Zaten sen onu 2 sene önce Yani 2 sene içinde Daha doğrusu Aynı şekilde bir Telefon getirmemiş olman gerekiyor ki pasaportun üzerinden işlersin. Bu hmm. adam bu telefonu getirdi diye. Hmm. Evet. Ondan mı 100 lira alınacakmış? Ondan da 100 lira alınacakmış. Öyle ondan sonra a keyfe keder hadi getireyim iki tane şimdi yok öyle. Yok öyle ya ama. Öyle bir şey yok. Herkes telefonu... alıyor. böreği. Vay öyle getireceksin burada çatır çatır. Konuşayım burada ben. burada 2000 küsür liralık telefon almışın sen orada 1200 lira. Top, o kadar para verme. 1000 lira senin cebine. Yok o ya. zaman 1000 lira alsınlar. Niye 100 lira alınıyor? Ya canım hepsini o da doğru, arkadaş da doluyor. Niye yüzler aldıramıyor? Şimdi o ne biliyor musun? Sen orada bir kazanç yani nereden zarardan kâr etmiş oluyorsun aslında? Heh. Telefon olarak zarardasın ama ne atmış oluyorsun? Daha az para veriyerek zarardan kâr ediyorsun. Devlet yani bu, diyor ki. Yani bu tasarruf tedbir paketleri açıklanırken hep böyle ben izledim açıklamaları da böyle laf geliyor dönüyor bir yerde bir şey orada şey olacak tabii. niye eksik. Teori. Teori. Teorik Zarardan teoreksin. kar. Zarardan kar. Zarardan zarar, zarar, kar, kar, kar teması olsaydı Ve çok güzel. Ve devlet diyor ki bu durumda. Ben size başta ne dedim diyor. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sen bin lira kazandın mı? Kazandın. Nerede bunun vergisi? İşte Burada. bunun vergisi. Bana, al gülüm ver gülüm. Teşekkür ederim efem. Hayırlı olsun falan filan. Süleyman falan. Demirel taklidine dönme 30 saniye. <gülüyor> Hatta ben şöyle, şöyle okuyorum. Süleyman Demirel taklidine 30 saniye. Vallahi çok güzel anlattı Fahir. Ee, evet. Sonuçta kimse vergi istemediği için bu konuda bugüne Kesin kadar. Tarafı. Evet Süleyman Demiral takdirinden de vergi alınacakmış ama. <gülüyor> Ay inşallah ya inşallah ya. <gülüyor> İngiltere'de bir firma... Hangi e, firma Oktay? Ne böyle firması? Bir ne özel, firması bir, özel bir firma. Özel Hiç... bir firmaymış sevgili dinleyiciler. Bakın şu şu. <gülüyor> Lord kıyafetleri üreten bir firma mı? Çünkü ben baktım Sinan Akçıl Lord kıyafetiyle görünce sabahleyin. Hakikaten neşelendik sağ olsun. Ne satıyor bunlar firma olarak? Bu firmanın ne sattığı da önemli değil de. bayağı bir çalışanı var ama çalışanların motivasyonu düşükmüş. Maalesef. Evet. Bu motivasyonu ne nasıl? Ne sattıkları önemli olmadığı için herhalde. Yani çalışsak ne olacak çalışmasak ne olacak ne, ne sattığımız önemli değil falan. Nasıl zaten İngiltere'yiz biz abi yani bir noktaya geldik ülke olarak neyin mücadelesi vereceğiz. Ya. Nasıl arttırabiliriz nasıl arttırabiliriz nasıl arttırabiliriz, arttırabiliriz? nasıl, Motivasyon arttırabiliriz? Motivasyon nasıl arttırabiliriz diye asansörleri böyle genişçe de asansörleri var. Asansör mü koymuşlar? Kas ya asansör sanki? çok faydalı bir şey. Asansör zaten varmış ya. Asansör olan adamın nasıl motivasyonu olmaz ya. Ben asansörü bindikçe neşem yerine geliyor. Hakikaten çok sen kullanıyor musun evde asansörü? Geç asansör. İkinci asansörüm. kat. Yani ev derken apartmanda. Yani Ankara'da 18 yıldır yaşıyorum. Ve e, son 3 senedir hayatımda Yaşadığımı asansör yaşıyorum var. diyebilirsin. Ben o kadar mutluyum ki. Yani bundan önceki evlerimizin hiçbirinde 15 senede de yoktu. Ondan önceki benim evim zaten hani ...giriş katıydı... ...Bürge ile ilk evimizde asansör... ...yer altındaydı... Tıfa. ...bu apartmana girdik biz apartmanda asansörü gördüğümde tutuyoruz dedim. Orada beğendim şabuk. Ben ya... Bürge daireye bakarken ama in çık in çık... ...asansörde... ...asansör kadar güzel, hoşuma giden bir şey yok. Ve Ali'n de aynı benim gibi asansörü çok seviyor. O da babacı asansörcü çıktı... ...bu da öyle diyorlar zaten Ali'ne... ...bu da asansörcü çıktı diye. Çünkü evet. asansörünün şöyle bir özelliği var... ...istediğin kadar çıkıyorsun çıktığın kadar ödüyorsun. Yani veya ya hiç ödemiyorsun pek çok apartmanında bedava. En fazla çıktığın kadar ödüyorsun diye bir, bir kural var. çıkacağını biliyorsun ya asansöre bindiğinde. Valla o değil. 5, 15. Kaç saat? Ben eve istiyorum mesela şu anda. Mustakil, mustakil evlerde muhakkak belediyenin asansör uygulaması. uygulamasına geçmesi lazım. Onu zorunlu hale getirecek. Tabii belediye asansörler artık mustakil evlere de girsin. Yani, Belediyeden beklentini çok yükseltme Fahir. Bugün, ya, bir, ben, her şeyi de belediyelerden bekleme. Biraz da kendin çalış. Bekliyorum. Bekliyorum. Encümeni bekliyorum. Yarın en cümende bu konuyu konuşacağım arkadaş. Çıkacağım diyeceğim ki bu konuda konuşuyorsun. Biz müstakil evlerde muhakkak konması lazım. Bence Lütfen bu konuyu bu hafta dedi. En azından önümüzdeki hafta. Çünkü gündemi de çok kalabalıklaştırma, <gülüyor> lazım kalabalıklaştırma. Ee, yalnız dikkat etmeni istediğim bir konu var Faiz Lütfen hızlı asansör yaptır evine yaptıracaksan. Benim de mesela asansör konusunda ne sinirlendiren ne? bir iki ufak şey var. Onlardan bir tanesi de yavaş Oh, Yavaş has, kapanan has, asansör. Has, bir de mesela kapı ayrıca bir kapı yapıyorlar ya ona. Evet. Böyle bir kapı pildik Tamam anladım. Asansör anladım anlaş anlaşıldı tamam. Pıtı diye Aha. böyle körüklü şey gibi kapanıyor. tamam anladım. Çok uzun sürüyor ve Anlatması bile bu kadar o uzun sürüyse yer kapanmasını ben düşünmek sen, dahi yani istemiyorum. Düşün, doğru. Sen, tahayyül et Fahir. Tahayyül ettim. Oktay ben de iki gündür tahayyül ettiriyorsun. Valla bak bunun intikamını alacağım. Haklı bakalım Fahir'de haklı. Yani, yani, o da haklı doğru. doğru. İnsan ne kadar tahayyül edebilir? Yani. Tahayyüle tahammülü kalmadı hmm. diyoruz. Ve espri paketimizden bakalım ne çıkıyor. Tahayyüle tahammül kalmadı. Bir San Francisco bileti. <gülüyor> Şimdi İngiltere'de asansörü bu firma motivasyonu yükseltmeye çalışan bu firma asansörü çalışanların kullandığı asansörü komple kurabiye ile kaplamış. Silikonla tutturmuşlar kurabiye. Gagı mı diyorsun yani? Ee. 1325 tane kurabiye. Nasıl asansör olduğunu siz düşünün. Küçük küçük kurabiyeler Vallahi olduğunu. Valla bu şeylerden mi? Yok yok. Alçı çatık kurabiyeler. Alçı çatık kurabiye dedi. Çatı Ve müdür de şey demiş. Orada kaç tane kurabiye kim yedi onları da asansör <gülüyor> yapıştıracaktık. <gülüyor> Ay bu önemli demiş. Bir şey sorabilir miyim? Önemli tabii oğlum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yani. Ha, yok yok öyle dememiş. Bunun bunu küçük küçük öyle renkli dememiş. renkli olanların adı neydi? <gülüyor> Cookie. Ya ne cookiesi gaga tamam o değil ya. <gülüyor> Kurabiyenin <gülüyor> renklisi mi? Ya böyle badem ezmesi gibi oluyor da böyle şimdi havalı yerlerde. Acı badem falan. mi? Schnoffler mi? şey diyorsun. İngilizce, çift çift, kaplı çift katlı da ortasına beze gibi de beze, beze değil. Beze değil. Ekler değil o değil. Oğlum renkli renkli. Şimdi ya bir marka, dakika neydi marka ya? Model waffle waffle değildi, değil de ötekisi. Ha, küçük küçük oluyordu hayır ya. ya Oğlum renkli diyoruz ufak ufak diyoruz Ya yani tamam. şu elinizi ufak yaparken <gülüyor> Lütfen o başka bir anlamada gelen hareketi yapmasanız Ya böyle iki <gülüyor> tane <gülüyor> bana bundan... bir, bir vücudumuzun bir noktasının <gülüyor> Vurgulandığı gibi geliyor Üst, Ufak ufak Bir şey bilen varsa bir şey kim? söyleyeyim Neyde şlafkut dersim Ne şlafkutu ya? ya o senin dediğin yine resim takımı Üstelik de şey stretch ya How the Schlafgut. Yaşılım. Mesela telefonlarımız yani... Geldi iyi. mi? İki tane böyle üst üste küçük küçük. Arada da böyle bir şey var. Günaydın efendim. Günaydın. Ne? Mine ben. Mine, Mine şey neydi abi? onun adı? Ne olur... Makaron. Ma ma makaron. Ma makaron ya Makaron tamam. makaron sana. Oh Şimdi diyorum zaten dinlerken takıldım. Aile kesin bulamayacağız da arayayım bari. Hemen anlıyorsunuz Vallahi değil mi ya. bulamayacağımızı <gülüyor> Mila Hanım? Valla. Çok teşekkür ederiz ama hakikaten süper Rica oldu ya. Ederim. Çok teşekkür ederim Görüşmek üzere. Rica ederim hoşçakalın. Makaron Emel. Ee... <gülüyor> Bence değil mi? Mini ama olsun ben ona Emel demek. Gelmişim 45 yaşına <gülüyor> hala bir makaron yememişim ya. Aa, yemedim mi sen, sen? yemişsindir ya. Neredeyiyorsun siz makaronları? Lüks ortamlarda. Lüks ortamlar hep makaron. <gülüyor> Makaronsuz geçti ömrüm. Pötübör bilirim ben. Pötübör mü? Pötüför veya pötüför. <gülüyor> Pötü föl veya tipi bir şeyler biliyor. yok. Makaron onun biraz daha kalite modeli diye düşün. Öyle düşün. Valla makaron mu yoksa normal mi bilmiyorum ama kurabiye tipi şeyler yapıştırmış. Makarondur o makaron. Ne yapıyorlarmış bu ıı, çalışanlar? Yalıyorlarmış. Valla bravo yalıyorlarmış. Çünkü sökmek yasak ve imkansız demişler. Neden? Buraya silikonladık bunu demişler. Arkadan. Zaten tabi... arka tarafını yiyemezsin. Siliko Silikon kafası sıtayla. Silikonlu o zaman dediği makaron doğru. O zaman üçte ikisini yeme şansım var. Değil Yok arafı silikonlu. Makar makaron değil. Makaronmuş. Makar bu. Makaron makar değil. Yakın makar Afday. Ee, yalıyorlarmış. Yalanan kurabiyelerdi tabii ki. Yalanan kurabiye geri alınmaz diye. Yalanmazlara giriyor muymuş bazıları? <gülüyor> tabii. Çünkü. <gülüyor> Ay, yalanmazlar, yalanmazlar, diye yalanmazlar diye üstünde yazıyor zaten. Sevgili bu bölge mi? yalanmaz diye. Ne oldu şimdi bunlar sabah erken kalkıyor? Karıcığım ben yalamaya gidiyorum diye normalde yavaş yavaş... Başa adam koşa koşa mı çıkıyor evden? Yani erkenden gideyim de hemen tepedekileri yalayayım. Her gün Çünkü... tazeleniyor mu yoksa... Yalananlar dışında... ya yani Yalananlar değiştiriliyor... Mesela hiç yalanmadıysa gerek yok diye düşünüyor herhalde. Çünkü sonuçta ne olur? Tabii yani o zaman adamlar geç gidince hiç yalayamazlar. Herkesin yaladığı şeyi yalayacak çünkü. <gülüyor> yani o da yani... Benzi... Erkenden gidip hiç hiç daha yalan. Bazısı en güzel kurabiye. En güzel kurabiye. Henüz yalanmamış olandır. Yani bazıları da yalanmışız Yalandığı belli olur mu ya kurabiyenin? Yalandan... Yalandan korkman... Yalanmış kurabiye. Yalanmış <gülüyor> Ben bir duş alacağım. Yalakalarda Çocuklar. inecek var esprisi de yapılıyormuş hasansörlerde. An anneciğim. Anneciğim Hasan gerek yok. Hasansör ya. <gülüyor> 8. siz abi. de kaçın kurtarın kendinizi. Gidin <gülüyor> güzelce birriklenin. Niye <gülüyor> yeah, ya? 3. katta mesela 12. katta inecek. Anneciğim valla çok korkuyorum şu anda. Kendimizden korkuyorum. İsterseniz <gülüyor> bak bir canlandıralım. Gözümüzde mı? Mı? Evet, Nasıl motivasyonumuz abi. artacak? Bak, dur bir mesela, dakika, ben o zaman bir asansör müziği bulayım. Mesela asansör, Koy bir Michael Bolton var, bizim listede var asansör müziği. Michael Bolton Takılacak asansör müziği konusunda takılındığı için hiç konuya gire giremeyeceğiz takılmayın ya. ya, bulsun bir dur. tane. Asansör. Aşançör diye yaz sen oraya. aşanşör eşanjör müziği. Aşançör müziği, evet. <gülüyor> Neler var? <gülüyor> şey koyabilirsin. Sticks. Ne <gülüyor> Takılındı. <gülüyor> Normal böyle böyle launch maçı yok mu ya? Launch da... maçı olur mu? Launch mu çalar? Hangi asansörde launch? First time together. Hadi bak. Hadi bak Sen... Michael Bolton'dan bir şey söyle. Sen şahsi şovunu çekirdin. Küçük <gülüyor> skeçimizi de ondan dün. İsterseniz <gülüyor> asansörün içinde çekelim. Ama şey başladı olsun. şu anda, başladı. Şşşş. Dur bir dakika asansöre biniş şeyimiz var daha. asansörün içinde başlamayalım ya. Tamam. tanımıyoruz çünkü. <gülüyor> tamam. Tamam. Mesela, canım. Biz Fail biz asansörde olmuş olalım. Ben, sen üçüncü kattan biniyorsun ama yok, yok işe geliyorsun. Hayır pardon ben otoparktan bindim. Hususi arabamı otoparka koyduktan sonra eksi ikiden binmişim ben. Tamam ben de eksi birden binmişsim. Ben de donmuşla gelmişim. <gülüyor> sen de donmuşla geldiğin için ya da raylı sistemle gelmiş olsan. Londra'da değil miyiz? Metro ile geleyim ya. Tamam metro ile gel sen de sıfırdan bineceksin. Üçümüzde tamam. o. On... Ben bir de on sıfır, sıfır. Ben kahve sıfır. almışım. Karton bardakta kahve var. Çünkü sen toplu taşırmayla geliyorsun ya. O yüzden biz öyle bir şey alamamışız Fahir. Yo ben sabah 5.30'da kalkıp önce sporumu yaptım? Üstüne de mükellef bir kahvaltı. Tamam. Yabancı <gülüyor> bir kitaptan diyet uyguluyormuşum. Karatay diyeti diye. <gülüyor> sen onu yapıyormuşsun. 2 <gülüyor> yumurta yemişim. Yumruk büyüklüğünde peynir yemişim. Benim de ağzımda sakız varmış. Tamam. Cak kuducuk kudu çiğniyormuşum. Ben Sinir de, ben. Sigara içmişim. Leş gibi üstüme sinmiş. Ayy. O kokuyla asansöre biniyormuşum. Tamam. ...eksi iki... ...şimdi o zaman... ...eksi bir ile sıfır arasındaki bir andan başlıyoruz... ...tamam mı? Ha, siz içindesiniz... ...sizin binişinizden başlıyoruz. Zaten asansiyonun ya içindesindir... ...ya da dışında... Arkadaş Londra'da geçmiyor muydu o olaylar be? Paso San Francisco sokakları lütfen ya... <gülüyor> tamam mı? Hayır... ...bak şey yapacağız... ...ona göre... ...benim, benim ağzımda sakız var... ...sen mükellef kahvaltını falan yapmışsın... Öküz gibi bir şeysin sen, enerjik sıkı gibi bir şeysin. Bu adamda elinde Sıkıymışım. kahvesiyle sigara, bir şey söyleyip genç kız Bütün çalışanlar var ya benim böyle pantolonlarıma bakıyorlarmış çünkü dar giyiyormuşum böyle, dar bütün vücudumu belli eden pantolonlar. Öyle girişimde falan herkes bir herkes, herkes gözüm, ah bak. Tamam. Ya yok alanlar, böyle bir şey diyorlarmış ya, Allah'a yok böyle bir şey. Ben diyorlar. de bol pantolonlar giyiyormuşum, yani memelerimin <gülüyor> altına kadar çekiyormuşum. <gülüyor> Üstünden de affedersin saklıyormuş yani. Ben yüzünden. de shortla geliyormuşum. Böyle biraz daha uzun short çünkü e, yani yeni bir şey deniyormuşum ben iş geliştirme üzerine. Bu kurabiyeler falan da hep benim fikrim. Tamam. Ama siz onu bilmiyorsunuz. Ya tamam biz şimdi motive olacağız mı? Biz i̇şte bakacağız abi dur işte asansörde kom... ne yapacağımızı ben oldum. Asansörde kompi kurabiye var. Tamam. Evet. Makaronu Olaylar değil, bir kurarsın. şey rica edeceğim. Olaylar asansörde başlasın ve bitsin <gülüyor> lütfen. 2 <gülüyor> dakikalık süremiz var. Herkes onun görevi biraz ne yapacağız ya? 10 ya. <gülüyor> kaçıncı kata? 10. 11. 12. kata çıkıyoruz. Neyse. Yani indisi bindisiyle 2 <gülüyor> dakikotta öyle hesaplayalım. Bizden başka dur Peki asansör duracak mı? 6 7 8'de daha. Hiç. Nasıl da başladı oyuncumuz, başladı. oyuncumuz yok. Oyuncumuz yok. Ya <gülüyor> da dursun. Açsın kapı kimse girmesin. Bizim bir savurdanın. Böyle basıyorlar, basıyorlar. <gülüyor> istersen o sahneyi koyalım. <gülüyor> Bence de koyalım onu ya. <gülüyor> tamam. Hadi şimdi eksi bak. Eksi bir ile sıfır arasında başlıyoruz Fahir. Eksi Siz bir asansördesiniz. Tamam. Ben... Hatta eksi bire ben, benim binişimle başlıyor. Allah belanızı vermesin. Tamam, eksi hadi. bir ile sıfır aralığından başlayabilir miyiz? Ama günaydın diyeceğim ben sana Fahir. Orada benim rolüm var. Tamam. İngilizce mi? Türkçe mi? Ee, Türkçe. Türkçe. Türkçe. Evet asansör. E, müzik yok mu abi? Asansör müziği. sen kapının dışındasın şu anda. <gülüyor> diye açıldıktan sonra başlayacak tamam. şey. Tamam. Belediye otobüsünden başlamayacak. Dikine mi yapmışlar şey olarak? Körüklü körüklü kapılar. Oktay dünyasında asansör kapıları körüklü bunu biliyoruz tamam. Hadi körüklü kapı açızlar. Günaydın. Good morning. Soğuk bir hava Fark ettiniz mi onu soğuk bir diye kapandı şu anda. <gülüyor> Kaçıncı kata çıkıyorsunuz? Orada yazıyor 12. 13 o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz ağır mı gidiyor ne? Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sıfıra geldik. Ben öküz gibi gülüyormuşum abi. Hiç ne günaydın ne bir şey. Tamam sen gir. Hemen de kahvemi içiyormuşum. Sen hmm. söyle Fahir günaydın ya. Günaydın. Biz İngilizler e, böyle adab-ı muaşiret kurallarına dikkat ederiz değil mi? <gülüyor> Günaydın. Burasının da havası kaçtı. Birisi fanı çalıştırabilir mi lütfen? Tabii ki. Fan ben, lütfen. Ben çalıştırayım. Voo. Aç olan var mı arkadaşlar? Ben... Basılı olan 12'ye basmışım. Ya arkadaşım bir şey söyleyeyim. En sevdiğim hareket olan. Şu anda. Basılı düğmeye bir daha biz, basmışım. Biz gerizekalı mıyız? O bindik hiçbir yerde bir makaro görmedik şu anda. Var var. Var hmm. ama dikkati çekmiyor. Her tarafta var. Öyle işçilik var. çok güzelmiş Fahir. Silikonla yapıştırılmış ama aynı biteviyeymiş. Aa anladım tamam o zaman. Ya burası bir makaron tipi bir şey kokuyor. Ya hakikaten oha. He. Oha. Hep taraf makaron. Ben de dizlerimin üstüne çökmüşüm. Alttaki buraları kimse yalamaz diye altları yalıyormuş. Yalamaya başladılar bile. <gülüyor> Arkadaşlar sakin olalım. Sakin olalım. <gülüyor> Nasıl? Neşvelendiniz mi? Asansör yedinci katta. Gelmedik mi 12. Kadıköy? Hayır, 12 katı duruyor. Homurdanma bağla. şeyi başlayacak abi. Aa, kimse bilmiyor. Böyle basıyorlar, Hı. sonra gidiyorlar. <TAT> Bak, yalla yalla yalla yalla yalla yalla Hadi yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla yalla ben bir de kahvem de vardı, ya, o yüzden çok daha benim için avantajlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yaladım emmiştim. Ben de Ay. aklıma yer ettim. Bundan sonra kahvaltıyı o kadar sıkı yapmamaya çünkü. <gülüyor> ya ben de unuttum ya. Siz şey yapacağım diye kafamı dağıttı. Yalakalarda inecek var, espirsin unuttum ben. Onu da bir sonraki sikeyimizde artık değil mi? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Tonight. Amanın komşular, sevgili sanatseverler, modern sabahlar dinleyicileri Hepinize günaydın diyelim bir kez daha. Neşve içinde bugünkü yeni bölümümüze başlıyoruz. Yeni bölümümüz dediğimiz Avrupa'da çok normal dün ilk bölümüne başladık. Çok güzel Avrupa'dan özellikle dış temsilciliklerden, ülkemizdeki dış temsilciliklerden evet. çok büyük bir muhabbetle karşılandık. Dediler ki bizim ülkemizde bizdedir. Nein dedik Avrupa Birliği üyesi misiniz dedik. Tabii Avrupa Birliği önce, üyesi Önce nein dedik sonra Avrupa Birliği üyesi. İlk olarak Arnavutlar. Lata nine niye bazıları gitti. Nine diyorlar biz anlamıyoruz falan diye. İlk Arnavutluk geldi. İlk Arnavutluk geldi. İçim kanalayarak hayır demek zorunda kaldım. O beni çok e, şey yaptı yani. Öyle bir ayrı bir süre. Hayırlısıyla dedik ileride. İleride kısmet. Bu işler kısmet. Bazı şans. Bazı orada onlarda bir adam var öyle de. O da her şey. <gülüyor> Avrupa Birliği nasıl? Şans diyorlar <gülüyor> şans ya. Şans biraz diyor. Hayır giremeyen adam dedi. Giremeyen mi şanssızlık mı? Avrupa Birliği'ne giremedik dedi. O şanssızlık Şans var. biraz dedi. Perşembe günleri çünkü Belçika'da encümen toplanıyor. Orada evraklarını veriyorsun. <gülüyor> Perşembe günü mesela Arnavutluğun encümenden çıksa Ne zamana girer onlar öbür hafta sonuna girerler Abi cuma mı? çıktı diye yazı alınır Eee, dün Cuma'ya yetişir Ömür gibi. Copenhag ya yani. tabii Copenhag şeyleri de bağlı. Copenhag veya lahey hiç Kopenak fark kriterlerine etmez. Copenhag'la da bağlı. Copenhag'ta da hiç Kopenak fark etmez. O hızlı hızlı ya. Yani, Copenhag'taki de bir şey yapamayız da evrağı önceye alırız demişler. Daha önce evet, yani. girersiniz diyor. Mesela, Hertfordshire'la biz aynı anda başvurduk. Onların tanıdığı var galiba. Onlar daha hızlı hızlıdır. Hızlı. Evet. Hızlı tabii biz takipçisi daha var artık. onların. Tabii canım iş takipçisi önemli. Leytin onlar 40 milyara. ...her türlü müzakereyi açıyormuş o. <gülüyor> Öyle i̇ş bir takipçisi dün. yok diye biliyorum Osman ben Osman diye bir adam ya. bu. Avrupa Birliği'nde iş takipçisi yok diye biliyorum. Bence de, bence de. Ben. O zaman biz e, bakalım daha neler neler öğreneceğiz. Şimdi dün Danimarka'daydık. Bugün nerelere gideceğiz, neye öğreneceğiz bakalım. E, ve de hemen hatırlatalım bunu. Niye yapıyoruz? 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin doğum gününde Avrupa Birliği... ...dokuz çifti dokuz Avrupa ülkesine gönderiyor. Bu Avrupa şansı ülkesi de e, Avrupa Birliği ülkesi olarak herhalde tırnak içinde söylenmesine ekstradan gerek yok diye düşünüyorum. Yani Gerek yok da sen o hareketi illa <gülüyor> tırnak içi hareketini yapacağım diye. <gülüyor> evet, <gülüyor> Aynı şeyi söylemek zorunda da kaldık. kaldık yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey kalmadığı anlarda köşemize giriyoruz. <gülüyor> Avrupa'da çok normal. <gülüyor> Aa. Ne bu, oldu ya? Bu mesela işte bunu Almanya'da yapsan asarlar. <gülüyor> Hakikaten asarlar adama. Durdu bak. Yani, ne oldu fonumuz bitti mi? Fon bitti mi durdu mu? Oktay yüzünden, Oktay'ın telefon yüzünden oldu. Oktay, Oktay telefonu... telefonu Almanya'da sen bunu yapabiliyor musun? Almanya'da yaparım da telefonumu kırarlar. Ya. ya. Kırarlar. Evet. Ama şimdi Almanya değil bugünkü, evet, ıı, bugünkü uğrak yerimiz. Hollanda. Hollanda. Hollanda ile en çok karıştırılan ülke Hollanda'dayız bugün. Hocam Hollanda yazılır, Hollanda okunur onu tekrar söyleyelim. Hollanda'ya gitmiş olan dinleyicilerimiz varsa, Hollanda kültürüne hakim olan dinleyicilerimiz varsa hemen e, şimdi bir şeyler konuşacağız elimizde çok da bilgi yok. E, o yüzden bize üç tane... Popüler Hollanda ismi, erkek ismi istiyoruz. Üç söylerse. erkek ismi istiyoruz. Üç erkek. Çünkü hepimizin ismi Van Basten olacak yoksa. Evet ee, ve onun da, da ismi zaten Marco. Van, Marco, evet Marco Van Basten. Bize üç tane Ray kart olabilirim ben. Ee, Onlar da soyadı değil mi ya? Soyadı. Onlar da soyadı Frank esastır zaten. Şans diyorsun yani. Şans, Şans tamam. biraz diyorsun. Biraz. Tamam 3 tane Hollanda o, ismi istiyoruz. Hollanda'dan isim istiyoruz. Orijinal isim. Onun dışında başka bir şey de Hollanda, ilg Hollanda ile ilgili bakın elimde isim yok ama şu var diye Bilgi verebilecek dinleyicimiz ona da olsa, da uygun fiyatı alırız. E, ona da ne vereceğiz ona da güzel sürprizlerimiz olacak ya. Bizim e, uygulaya geldiğimiz güzel bir adetimiz var onun tam tersi yaşanıyormuş Hollanda'da yerine öbür gün mağdur olmamanız için küçük bir skeçte onu canlandıracağız size e, Hollanda'nın adetlerinden. Hollanda'da mı geçecek bizim yaptığımız alışkanlık Adet alışkanlık mı? adet adet adetlere doğrudur. girer adetlere girer. Üç tane Hollanda ismi arıyoruz ya. Üç tane Hollanda ismi... Telefonumuz bu... 210-30-30... Bu kadar mı zor ya? ya? Bu kadar mı zor? O Hay... kadar zor değilmiş de hattımız herhalde. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Maalesef. Düdük sesleri. Peşikleler. Bence düdük sesleri bir isim olamaz. Biz hadi şey yapalım. Ne? Siz bildiklerinizi anlatın o sırada. Hollanda ile ilgili mi? Evet. Hollanda ile ilgili gerçekten. Daha bugünlerde Gör. gazetelerde görüyoruz. Hı hı. Ee, Hollanda ile ilgili şöyle bakıyorum. Ee, kraliçe... Kraliçe ne? Kim kraliçe? Beatrice. Beatrice doğru. 122 yıldır kraliçe ile yönetiliyormuş Hollanda. Belki daha. Fazla. Daha önce neydi? Bir yıl bir süre biz demokrasi denedik. Olmadı. Söylem onlar şeye geçtik krallar ya. Krallar varmış, tabi kraliçe ağırlıklı. Ha diyor. kraliçe Katılıyor. ağırlıklı evet. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? İrem Arda nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür, Teşekkür ederiz İrem hanım. Hemen sizden üç tane bize isim alalım. Ya iki tane biliyorum da ben Emma. Emma evet. Erkek isim de... De bu Emma. Ya bir de şey nasıl okunduğunu bilmiyorum ama ya, yalan söylemiyorum şimdi Da'an diye yazılan bir isim var. Nasıl okunur bilmiyorum. Nasıl yazılıyor? Da'an diye okunur. Da'an. Hayır değil. hayır. D-A-A-N. Tamam işte Dağ'an. Dağ, Dağ Dağ'an Dağ Dağ benim adım der. Evet öyle doğru söylüyor. Dağ. Ha tabii olabilir o da. Peki çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler İrem Hanım. Bu Emma'da erkek ismi mi İrem Hanım'ın skecimiz için önemli yoksa? Yok bayan bayan. Bayan, ismi, bayan şey. diyorsunuz. Teşekkür evet. ederiz. Peki yalnız evet. maalesef üçleyemediğiniz için e, sürpriz hediyemizden veremiyoruz size İrem Hanım. Neyse, yanınızda kullanılacak, hepimiz de kullanacak. Olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi, peki, teşekkür bir, ederim. güle gire, Orsukal. Şimdi düşündüm de skeçimizde bir tane Türk olsa daha güzel olur. Evet. O yüzden Onun bize için. iki isim yetecek. O, o zaman Mehmet e, sen Emmo ol. Ben Türk olmak istiyorum. Ben yes. Emmo olayım. Ben Emmo olayım. Emmo, ol. kadın ben, sesi yapacak. Ben Emmo olayım. Hı. Sen Dahan ol. Fair. Dahan, sen kimin doğum günü? Bize bir de şirket ismi sevgi dinleyiciler. Hollanda şirketi gibi duracak bir isim. Çünkü Tamam e, var zaten mesela. Var mı aklında şu an? Hazır e, Hollanda şirketi var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yeliz ben. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> ben yani bayan söyleyeceğim çünkü bir tane bayan arkadaşım tamam. vardı. Tamam nedir Peki, kadın ismizi alalım sizden. Semke. Ney? Semke. v e m k e Kodlar mısınız efendim Hollanda şehirleriyle kodlamanızı istiyoruz <gülüyor> yalnız. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Aa, Amsterdam. E, Ama E ile E. Edin. Amsterdam diyebilirsiniz. Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam yes. Tamam. Aa, M olacak. B'ye de bir tane bulamadım şu anda. Aklıma gelmiyor. Saçma oldu demek ki. Ee, evet. <gülüyor> Manisa diye devam edelim o zaman. <gülüyor> Amsterdam'ın M'si. Amsterdam'ın M'si. Evet. Rotterdam'ın Amsterdam, T'si. Amsterdam'ın K'si diye devam edebilirim. Samk. Semke. Semke. Semke. Semke. Semke. Semke. Semke. Tamam. Seviyor Semke. musunuz Semke'yi yoksa böyle yani zor bir kız mı? Çok seviyorum. Esasında bize çok yardımcı oldu. Biz bundan birkaç yıl önce Abi arkadaşlarla gittik. Bir arkadaşın evini ayarladı. Hadi ya. Evet. Hakikatli bayağı. bir insan diyorsun. Parapul aldı evet. mı parapul? Para pul aldı ama yani gayet cüziydi. Yani 4 güne gayet 90 euro. 5 bin öğrenmedin kişi mi? Başı. Avrupa Birliği'nin tamamında Alman hesabı diye bir şey var. Tamam var yani. abi para bir şey bak 90 euro almış. 4 günlüğüne 90 euro. Kişi ama başı. Kişi, kişi başı gayet iyi. Kaç kişi kaldınız. Semke'yi kişi ben. Kaldım. Oha! 360 euroyu o oh, Semke. Cü, cüzi, semke tamam, cüzi semke diye o zaman yazıyorum burada. semke ama daha da Valis'den istiyorsanız söyleyebilirim. Yok semke evet. de yeterli özelliğini de öğrendiğimize göre o özelliği de kullanarak bir şeyler yapacağız Yeliz Hanım ama siz kaç gün kaldınız Amsterdam'da? Dört gün. Dört, dört gün. gün. Ne kaldı evet. aklınızda bize böyle bir özet geçseniz? Valla şöyle diyeyim biz dört kız gittik oraya ve yani hani gezdik gezdik ama derseniz ki hani Nereye bize gezdiniz? gördünüz mü diye hayır yani hani sokaklarda sadece yürüyüp yürüyüp Allah'ım ne güzel şehir ay çok güzel ay bisiklete mi binsek deyip, deyip gezdik yani başka hiçbir Dinleriz şey yapmıyor. mi bisiklete? Binemedik çünkü kar buzdu yerler hmm. cesaret edemedik yani hani karda da zor peki çok teşekkür ediyoruz cüz'i şemkin edelim. olarak ekledik listemize teşekkür ediyorum o zaman <gülüyor> hanımefendiye verelim hediyemizi verelim ah, Yeliz Hanım'a verelim Yeliz Hanım ııı 28 Nisan'da Radyo OTTÜ'nün Radyo OTTÜ sokak açılışı var. Orada Atena konserine iki kişilik davetiye kazandınız. Tebrik ediyoruz sizi. teşekkür ediyorum. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Soru. Bu Radyo OTTÜ sokağını biz bu çay yolunda random arkası olarak düşünürüz ama yanlış mı düşünüyoruz bilemiyoruz. Neris olduğunu algılayamadık da. Herhalde oralarda. Hocam da kimin O bölgede olsanız, bir yer. Sokak tamam, Ha. <gülüyor> o bölgede bir yer. Yakında da zaten sokak ismi olarak da kayıtlara resmi kayıtlara geçecek. geçecek. 28'inde. <gülüyor> o o gün de işte Atene konseri var. Oraya davetiğimizizi verdik size Elizanım. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sonra ararsanız ayrıntıları arkadaşlarımız aktarır size. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. O zaman bir tane Hollanda şirketi tipi bir isim lazım bize. Şimdi sen Türk, Türk mü olacaksın sen? Ben Ege. Türk olacağım. Tamam Hı -hı. o zaman sen... E Benim ismim de Nihat olsun. Nihat mı? Hı -hı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gülsün ben. Gülsün Hanım hoş geldiniz. Bize şimdi bir e, kurumsal bir skeci olacağı için bir Hollanda şirketi ismi olabilecek bir şey söyler misiniz? Valla ben konuya hakim değilim ama bugün yanımda yeğenimi de getirmiştim iş yerime. Hı -hı. O 7 yaşında sizi dinliyormuş. O bilgisayarın yanında oturuyordu. Karolin diye atladı böyle. Aa Karolin. <gülüyor> Karolin. Çok yani. güzel bir Hollanda ismi. Doğru. Kendisi söylemek istiyor. Ölebilir miyim izinimi? Tabii ki. Buyurun. Tamam. Evet, Alo. Alo. Merhaba. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. <gülüyor> merhaba. Hoş geldin. Alo, hoş ismin ne senin ismini ismini öğrenelim hadi. Biz de yapıyoruz bunu çünkü Ali'nin bazen telefonunu koyuyoruz karşı taraf böyle bir. Hadi konuş. Kızım konuşsana bak babaneye bir şey desene falan diye aynı sıkıntı yani. Aynı sıkıntı. Ben istedim. bundan sonra bir daha yapmayacağım. Alo, yok, ses yok. Alo. Çok, Çok teşekkür al ediyoruz. Alo, Alo, Alo. merhaba. Ne haber söyle bakalım hangi isim var aklında? Bir Aklında bir izim yok. Senin isminle onu öğrenelim o zaman. Benim isimim Çağla ama. Çağla. Çok güzel isimmiş Çağla. Çağla. Çağla ismini kullanalım. Bence Karolin'i boş verelim. Çağla ismini kullanalım. Tamam mı? Haydi o zaman. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Görüşme görüşme görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakal Çağla. Çağla. O zaman şirketin adı da Karolin'in olsun. Tamam Karolin'in nakliyatı olsun. Çünkü nakliyat çünkü... mı hafriyat çünkü... mı? boş. boşun. Boş. Hafriyat olsun bence. Hafriyat olmasın zaten ülkeyi kaza kaza suyun dibine girdi de halen de hafriyat. Tabi tabi yok yoksa ben de peynir i̇şte. firması söyleyecektim çok şey olacak. Karayıl'ın peynircilik olsun. Karayıl'ın peynircilik <gülüyor> olsun. Tamam olsun Karayıl'ın peynircilik, peynircilik olsun. peynir yapıyormuşuz. En büyük rakibimiz de belli Kim En orada? büyük rakibimiz ayaklardır diye sloganı olsun bence. <gülüyor> Hayır canım. Koku anlamında. Koku anlamında öyle de o öbür firmayı söylüyorum o firma yok mu onu, onu batırmaya çalışıyoruz. Bir, bir firma hedef alındı ama biz de ben de anlamadım. <gülüyor> ben de anlamadım. Aa olur mu? Lavaş kiri firmasını kendime rakip olarak yapıp ve dayanamadım Fahir. Gerçi o Fransız firma Fahir. Fransız mı Fransız arkadaş? Sonuçta ben Hollanda evet, firmasıyım. Şey. Peki hemen başlıyoruz o zaman. Sonuçta. Geçimize i̇şte şimdi tamam. Karoğlanın peynircilikte. Ondan... Ben ben en mayım. peynircilik. Logumuzda gel değirmeni. Ha. Bu tahta ayakkabılar var ya, takunya mı deniyor ona Hollanda'da? Yok, takunya denmez ona. Takunya, ne ne? Yani. onun Taht onun özel bir adı vardı ya. S Sab Sombrero mu yok o şapkası? <gülüyor> Sabo yok. mu? Sabo mu? Sabo olur herhalde. Hayır ya değil. Sabo olur Tato. Tamam, Yel Değirmeni işte o tahta ayakkabı giymiş Yel Değirmeni. Sabo olur ya. çünkü olsun. neden bilmiyorum, sabotaj kelimesi de oradan çıkmadı herhalde. Neyse, evet o konulara geleceğiz. Evet. Tamam, Yel Değirmeni'nin altında bu Hollanda ayakkabıları. Tamam. Logomuz bu. Bir karolin. He. Karolin peynircilik ve hafriyat olsun. Kimsenin kalbi kırılmasın. Tamam canım. Tamam, tamam. Bir de kar, peynir. peynir koyabilir miyiz oraya? Ayakkabılar, yel değirmeni ve peynir. Yel değirmeninin kollarından da peynir sunuyor. Tekerlek peynirimi. Yani, yel değirmeni sunuyor. Peynir. Hayır canım saçmalamayın. Yel değirmeni ya bu. Hı bunun çarkı var ya. Evet. Hop. Şey olsun, peynirden, peynirden olsun. olsun tamam mı? ha teker mi? teker peynirden Aa, çok olsun. Güzel fikir. gel değirmenin kolları da dilim peynir olsun istersiniz. yok ya, artık ya başka, başka peynir dilim olsun. başka peynir sokmayalım. bence <gülüyor> teker teker olsun. bence başka bir şey olsun. peki bir şey daha. bir, ha, bir dakika var. gel olsun. gel değirmenin yanına bisiklete binmiş gene Hollanda. Ah bir bi, bi, evet. bisiklete binmiş bir Hollanda kızı olsun. elinde de bir şey olsun. eşkili latte. <gülüyor> Lütfen ya. Tamam <gülüyor> olsun canım o. İyi <gülüyor> bari. <gülüyor> Sen 25 kiloluk latte istiyorsan olsun. Logomuz bu. Karolen peynircili kafriyat. Daha her şeyi yapıyor. Tanıtım tamam. organizasyon Gelenek, Geleneksel şey. Hollanda lezzetleri. Tamam. Geleneksel Hollanda lezzetleri. Kız tamam. bisikletin üstünde mi? Logo'daki kız. Allah belamızı verecek. Yanında duruyor. Ya. <gülüyor> o zaman bisiklete gerek yok abi o yüzden. Bisiklet yani, ön boş. <gülüyor> <gülüyor> önünü kaldırmış. Önünü kaldırmış. Latte'yi de düşürmüyor. Ona öyle bakıyor. Tamam, tamam. Ben, ben de Türkiye'den dogurum. gelmiş, genç bir mühendisim. Adım da Nihat ve kapkaraymışım ben böyle, esmer. O yüzden beni çok e, Hollanda'dan arıyorlarmış şu anda. Şu anda Hollanda'dan arıyorlar bizi. Günaydın efendim. Good goodemorgen. Goodemorgen. Kimle görüşüyoruz? Kürşat ben Kürşat Bey, hoş geldiniz. Kaç yıldır Hollanda'dasınız? 40 senede doldu ya. 40 senedir. Ne çabuk geçti. Neresinizdiniz Kürşat Bey Hollanda'da? Defteri sizinle de görüşmüştük. Bizim wafflelardan yemiştiniz. Aa, doğru. Ah ha, evet, evet. peynir, ne peynirdi yani? Ne peynir. bize Bedava verdiniz gittiniz ya. Sonra biz çok aradık ondan bulamadık. Annemizin bileziklerini sattık. Hastası olduk yok Türkiye'de. Ben göndereyim arada siz o zaman. Arada derken her pazartesi bunu sabitleyelim mi? E, nasıl isterseniz. <gülüyor> Uygun bir ücret karşılığında Peki ne yapıyorsunuz oralarda Nasıl gidiyor işler? Ya işte doktora yapıyorum. Bitirmeye Dokuz. çalışıyorum. Ne zaman bitiyor? İşte yaza kadar bitirmek istiyorum. Hangi şehirdeydiniz? Dert. Dert. Dert. Dert. Dert. Güzel miydi oralar? Dert güzel ya küçük sevimli. Sevimli. İnsanları sizi seviyor mu? İnsanları da bizi seviyor. Seviyorlar mı gerçekten? Geliyorlar ah bizim çılgın Türk geldi falan diyorlar mı? Çılgın Türk yapıyorlar. Yemek verirsen severler ya burada insanlar. Ne verirsin severler? Yemek. Yemek verince seviyorlar mı? Aynen Biz öyle. de seviyoruz canım. Bize de peynir verdiğiniz <gülüyor> hastanızız. <bak. gülüyor> Yemek yap yapıyor musunuz siz kendi olduğunuz yerde? Yapıyoruz tabii. Ne yapıyorsunuz da ikram ediyorsunuz mesela? Ya Hollandalı gelirse Türk yemeği yapmaya çalışıyoruz. Main Türk yemeği ne yapıyorsunuz? Main mesela karnıyarık pilav. Hadi ya yapabiliyor Sevciler musunuz mi? karnıyarık? Ya karnıyarıklar çok güzel olmasa da yapmaya çalışıyoruz. Peki siz gittiğiniz zaman mesela ne yapılıyor size yemek olarak? Ya bizi pek çağırmadılar. <gülüyor> ya size <gülüyor> affedersiniz inek gibi sağıyorlar Kürşat Bey yani hiç. Siz Yap yurtta mı buyuru... kalıyorsunuz yoksa ev, ev mi var Kürşat Bey? Nasıl bir daha mı? Yurt, yurtta mı kalıyorsunuz? Yok, ev. evdeyiz. Ev. E, evde mesela böyle bir şey alışkanlığına otursanız orada. Mesela irmi kelvası yaptınız. Komşuya götürdünüz kabınızla. Evet. Mesela o mesela kabı boş olmaz yalnız bunun diyerek ilk verirken de o şeyimizi anlatın. O da size bir şey getirsin getirirken. Hollandaca anlatmak lazım. O e da peki şeyden başlayalım. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur diye bir, bir şey diyebilir misiniz? <gülüyor> Hollandacasını söylerseniz deneyebilirim. Yani. Ee, bu, Sizde bunu... hiç Hollanda'cı yok değil <gülüyor> mi? Yok galiba ya hakikaten. Yok mu? Öğrendik. öğrendik de, o kadar yani deyimler kısmına geçemedik. Yani. Deyim deyim yok zaten bunu birebir çevireceksiniz. Orlando sözlerinde tıkalı. Abi sözü bulmam lazım biraz. Peki, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> Şükrü Bey. Kolay gelsin. Sağ olun. Başarılar de, size de, Ben isim söyleyeceğim evet evet söyleyin. Erkek ismi. Erkek ismi. Erkek ismi Jan Willem mesela çok. Jan Willem. Jan Willem tane... W ile mi V ile mi? W ile evet. W V evet. yani. çok var ama. Ronaldo. Veya Ronaldo. Ronaldo da olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Gelmediğiniz <gülüyor> için faire teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <Kürşen> Bey görüşürüz hoşça kalın. Hoşça kalın. Ronaldo. Evet, Yanvil'in <gülüyor> mi? Yanvili mi sevdim ben. <gülüyor> tamam. Ben, ben daha oluyorum. Daha ben de. E ben Yanvil'in Emma olayım o zaman. Ha Emma'nın da doğum günü olsun. Ya konuşalım. E ben kim olacağım? Yanvil'in mi? Ya çocuklar isterseniz bizi ben... ben çünkü Emma olmak istiyordum abi. Ta Emma ol o zaman Yanvil'in doğum günü olsun. Tamam. Ben o zaman hem Nihat hem Jan canlandıracağım. Çünkü akışla bozulsun istemiyorum. Guten <gülüyor> takın ne dedi ama onu öğrenseydim. Guten takın öyle bir şey dedi. Guten Morgen. Guten Morgen. Öyle bir şimdi Hı -hı. Hollanda'ca çünkü Almanca'nın bir garibi ya. Daç daç. <gülüyor> Şöyle diyelim. Guten Morgen. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ha, selamlaşma ee, sadece. Carolin'den oradan... sonra Türkçe <gülüyor> mi geçiyoruz? Carolin peynircilikte gelen neşeli bir gündeyiz arkadaşlar. Ya ne? hiç sorma e, Nelis Hanımcım <gülüyor> benim Nihat. Ha. Sen senin bisikletin yanında şey yaptın. Kusura bakma. Beraber çıkıyoruz zaten aynı zincirden şey yapıyoruz. Dahan Dahan Dahan Efendim canım efendisine üçüncü daha değişim bakıyor bana melül melül bakıyor benim sevmedin mi sen ismi İ ismi mi sevmem dahan böyle giriyor. bakıyor bana <gülüyor> iyi diyor <değil>. evet <gülüyor> ne var dahan dahan dahan ne var dahan ne var böyle bir dakika konuş ha. burası son kibar dakika reklam tamam, vereceğiz daha hızlı ya, Hadi reklam şey, tamam. gireceğiz o e efendim embacım canım benim ee, dahan e bu pdf dosyalarını nereye koydun acaba ee, onları baba çekti abi Bir 1.5 dakika ama karaktere girmek için buna doğru. Aksanı var sonuçta. Ya, işte anılar, sonuç ya e, beyler o, hanımefendi şeyi unutmayalım. Yanvila'nın yan bugün doğum günü. Ya yan gidip... Yanvela. Herkes 1-2 euro bir şey versin de çünkü Hollanda Euro bölgesinde. Herkes 1-2 euro bir şey versin de gidip pasta alalım. Pasta Aa, alalım ya Türkiye'de aşağıda şeyci var. E... Bak bal, bal, malsın ha hakikaten. Ya bu Hollandalı değil mi bu? <gülüyor> Daha an dedik ya onun Türk ismi zannediyor. <gülüyor> Her gün 1-2 olsun. euro versin mi da pastaneden şey alın. Türkiye'de öyledir. Kimin doğum nein, günüse? Nein nein ne pastası ah. ne parası ne? Ama Jan doğu... Willem'in bugün Jan <gülüyor> Willem'in doğum evet, günü. Evet bizde diyorum da Jan Willem'e pasta alalım. <gülüyor> <gülüyor> hayır Nihat hayır. Nein Nihat. Bay Nihat hayır. Hayır. Bugün Jan Willem'in doğum günü bizim değil ki. E tamam işte. Ben de diyorum. ya Yanvilima pasta alalım. Nein Nihat. Ne. Yani Nihat. Sen anlat Emma. Ben, benim nefsim artık şey oldu. Ben kurudum kaldım. Hadi reklamına gireceğiz. Hollanda'da doğum günü olan diğerlerine pasta alır. Bugün sen hangi tip pasta isteyeceğini söyleyeceksin Yanvilima. Mesela benimki limonlu. Avrupa'da çok normal. Çok normal. Evet sevgili <gülüyor> Nijder. Bugün <gülüyor> <gülüyor> çok garip gelen. Yani. Karolin peynircilikten doğum günü olanın iş arkadaşlarına e. pasta alıp gitmesi e, Avrupa'da çok normal karşılanıyor. Bugün bunu öğrenmiş olduk. Yarın Hollanda'da mağdur olmayı. Yani bir, bir eleştirim var. Kime? Ondan, onu yarın alsak. Toptan Bilmiyorum. bir eleştiri yaptık. Çünkü şimdi reklamımız var. Reklamdan sonra veda o zaman filan. Ama unutmayın reklamımız... bana. Yarın bir eleştirme olacak. Bence şimdiden bir veda edelim. Yarın eleştirme hakkımızı olarak, tutarak veda ediyoruz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <gülüyor>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 3000 kişilik konser alanı ve Radiotür Şehir Stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağbiletti. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve radiotur. Sokakta da hayatın sesini aç. Zaman zaman. Bizim zamanımız zaman.